Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Geçmişi hasretle anmak, geri dönememinin ıstırabındandır sadece. Ölümlü varlık, bil ve gör artık. Geri dönememek güzeldir. İmkansızlık dünyanın en tatlı şeyidir anladığında. Her savaş bir tanrı öldürür. Anlasana. Merhabalar, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Mesut Varlık ben. Bu girişte e, okuduğum 3-4 dizilik e, şiirimsi metin Süleyman Akbulut'un yeni romanı Her Savaş Bir Tanrı Öldürürün 13. bölümü idi. Süleyman Akbulut, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle... E, ...Her Savaş Bir Tanrı Öldürür... ...başlığından yola çıkarak... E, ...bu kitabı, bu romanı... E, ...seni yazmaya iten... E, ...şeylerden bahsedelim. Evet. Ee, aslında... ...Roman iki noktadan... Iı, ...çıkış yapıyor. Birisi işte adına da e, ilham kaynağı olan... ...Her Savaş Bir Tanrı Öldürür... E, ...insanın içinde yarattığı Tanrılara kitaptaki özgün karşılığıyla babasına, karakterin, kahramanımızın babasına e, babası, komutanı e, öğretmeni, sistem içinde yarattığı tanrıları verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bir boyutuyla bu. Her türlü baba figürü evet, aslında. Evet, evet. Yani baba i̇ktidar figürü, figürü. İktidar otorite. E, koşullandıran her türlü, manipüle eden her türlü figüre e, bir atıftır aslında o. E, onun dışında ikinci sebep de e, savaş olgusuna farklı bir bakış açısı getirmek. Yani ee, biz e, savaşı hep sayılar, istatistikler bizim taraftan ölenler, onların karşı taraftan ölenler e, olarak e, bakmaya alıştırılmışız. E, bu bakışın aslında ne kadar dehşetli, trajik e, bir bakış açısı olduğunu anlatıp, savaşı biraz da savaşa gidenlerin, e, ölenlerin ve öldürenlerin gözünden Gösterme kaygısıyla yazılmış bir kitap. Hatta mesela bizim taraftan ölenler şehittir, karşı taraftan ölenler evet. ölü ele geçirilmiştir. Evet, hele zaten e, bizim <gülüyor> ülkemiz pratinde ele alırsak bizim taraf kim, karşı taraf kim? Yani evet. e, bu çok ciddi bir paradoks aslında bizi öyle bir hale getirdiler ki aslında... E, yani ülkemizde yaşanan siyasal bir sorunun e, içerisinde yer alan gençleri bizim taraf, onların da, on karşı taraf diye tasnif etmeye başladık. Buna da ciddi bir eleştiri var aslında. Ve yani bu bizim taraf ve onların tarafının her ikisinin de cebinde aynı nüfus kağıdı var aslında. Aynı nüfus kağıdı var. Aynı anneden doğmuşlar, aynı babadan doğmuşlar. E, ancak e, biz artık öyle bir hale geldik ki mesela e, son zamanlarda bu Uludere olayını e, dehşetle izliyorum. Ee, sosyal medyada paylaşım sitelerinde falan e, kalkıp pekala ölen 34 tane insan için kalkıp ım, ama onlarda e, kaçakçılığa gitmeselerdi gidiyorlarsa bunu göze alıyorlar gibi bir e, noktaya geldik İşte o insan o noktada şunu soruyor ya bize ne oldu? ...bizi ne hale getirdiler ya da bu ülkede yaşanan bu e, dehşetli çatışma, e, bu savaş bizi e, hangi noktaya sürükledi... ...ve biz artık sadece ve sadece üstünde üniform olan bizim ölen çocuklarımız diye tanımladığımız bir e, ölümlere üzülür olduk. E, ve bunu da aslında belki biraz böyle e, hani e, teşbih olmaz, bunu da biraz böyle... E, Riyakarca yapıyoruz çünkü ölen o karşı taraftan dediğimiz e, taraftan çocuklar ölen oradan ölenler daha fazla olduğu sürece bizden ölenlerin de bir hükmü şeyi kalmadı şahsiyeti kalmadı artık. Evet. E, i̇şte bütün e, kitap e, bu noktada bütün bunlara böyle dokunan bunlara vurgu yapan e, ölümün ne olduğunu insanlara gösteren öldürmenin dehşetini e, yaşatarak algılatarak göstermeye çalışan bir kitap oldu. Peki e, ana karakter... Evet o olay e, herhalde henüz kitabı okumamış olanlar ve şimdiye kadar e, biz dinleyenler e, meselenin e, Türkiye'nin deki e, Güneydoğu sorunu yahut Kürt sorunu Hı -hı. neyse nasıl adlandırılacaksa bu mesele. Hı -hı. Onunla ilgili bir roman olduğu e, zannına varmış olabilir. Hı -hı. E, o nedenle istersen biraz e, daha içeriğine girelim. Tabii Örneğin e, karakter bir şey bir Bordeaux bereli özel bir subay komutanlığı görevli bir subay aslında ilk etapta e, romanın akışı içerisinde onun sadece bu yönünü görüyoruz hani bir Bordeaux bereli subay bir çatışmada katatoni haline girmiş ve bu sebeple e, vurulmuş fiziksel yaraları tedavi edilmiş ondan sonra o katatoni halin e, iyileştirilmesi için yine bunu tırnak içinde söylüyorum iyileşmek çünkü burada çok göreli bir kavram İstanbul'da Gümüşsu Asker Hastanesine gönderilmiş bir karakter. Ancak romanın ilerleyen aşamasında, aşamalarında görüyoruz ki bu sadece bir çatışmada yaralanmış subay değil. Her insan gibi onun da bir tarihi var. Ve çocukluğundan bu yana aslında o insanın hayatının nasıl... Delik deşik edildiğini, o insanın aslında bir projeden ibaret olduğunu babası için. E, aynı şekilde e, subay olduktan sonra e, ilk görev yerinde yine bir e, projenin parçası olduğunu ki burada 1980 e, ihtilali sonrası dönemidir. E, burada ona biçilen rolün e, e, ne kadar dramatik bir rol olduğunu, o sırada yaşadığı, e, şahitlik ettiği veya nezaret etmek zorunda kaldığı bir idam sırasında. E, hissettiği veya içine düştüğü dehşetli durumu ve on, e, bunun ardından yaşadığı akıl tutulması ve çıldırma noktasına e, varana kadar <gülüyor> bir dizi e, e, hani ölümle haşır neşir olduğu e, ve artık kendinden kopup kendi dışındaki bir yaşamı yaşamaya başladığı e, bir karakterdir e, Yüzbaşı Yılmaz. E, Yılmaz Varlık hatta. <gülüyor> e, soyadı seninle de zaten ya, adaşım, benzerlik, e, benzerlik diyelim. <gülüyor> o, o, neyse yani her yazar e, bir yerlerden bir şeyler e, apartıyor tamam. sonuçta. Ve bu yolculuk içerisinde tabii benim şimdi e, kitabın e, burada yeri gelmişken söyleyeyim. Yılmaz Varlık'ın e, soyadı, e, soyadı kitabın e, yazılı sürecinde sen de zaten çok ciddi katkıların, desteklerin, görüşlerin, o, fikirlerin oldu. O, o konuyu geçelim. Dolayısıyla o soyadın hani seninle de direkt <gülüyor> ilgisi olduğunu okurlarla paylaşalım. Ee, bu yolculuk içerisinde işte e, bir taraftan çocukluğu, bir taraftan gençlik yılları. Gençlik yıllarında yine bu proje olması sebebiyle mahrum bırakıldığı aşkı, ee, sonra e, 1996 yılılı yıllarda vurulduğu yıldan itibaren işte Metin Göktepe e, sakıp şey Özdemir Sabancı cinayeti, e, yani hep o kitabın içerisinde hepsi birer e, iz düşüm. İçinde bulunduğu dönemin e, iz düşümlerini bütün kitapta buluyorsunuz ve bir yolculuk yapıyorsunuz kahramanla beraber. E, bu kitabın en azından benim açımdan e, en temel özelliklerinden biri. E, bugüne kadar e, işte bir askerin, bir subayın, e, bir komutanın vesaire şeyini e, kişisel hayatını yahut ruh, ruhsal dünyasını e, konu alan ...yahut romanın içerisinde bir yerlerde bahseden... Hı hı. E, ...bugüne kadar çok roman yazıldı aslında. Hı hı hı. Hani Atili Han'ın, Kemal Tahir'in falan romanlarını düşündüğümüzde... ...çok oralarda e, asker motifi ve onların e, insani tarafları hı hı. ortaya konur. Ama oradaki insani taraf büyük ölçüde işte... E, uzun zamandır annesini göremiyor olmanın verdiği acı. Yahut Askerlikte görevini yapakine kadar fedakar olduğu ya da sevgilisinden nasıl uzak kaldığı, hı hı. işte o askerlik görevi nedeniyle vatan sevgisi nedeniyle nasıl da nelerinden vazgeçtiği, vazgeçtiği. falan gibi o kadar fedakar bir, olduğu <coughs> e, o askeri kutsama üzerinedir. Evet. Ama bu kitap e, ya ilk yahut çok nadir metinlerden biri hı hı. şu anlamda e, bir askerin e, ...içindeki hakikaten... E, ...insan tarafını ortaya koyuyor. Evet. Yani... E, ...askerlik dediğin şey... E, ...devlet izniyle yapılan bir... E, ...katil... E, ...eğitimidir... R verip... ...ama aslında bu, bir öldürme, bu adımın yani e, altında şey vardır. Evet, evet yani. Şimdi e, Aslında çok doğru bir noktaya değindin. Kitabı yazarken... ...kafamın e, arkasında... ...zihnimin geri planında hep şu vardı... <gülüyor> maalesef bana göre Türk Edebiyatı savaş karşıtı ee, rolünü yerine getirememiş bu noktada sınıfta kalmış bir edebiyattır. Evet, savaşın kötülüğüne bel belli ölçüde vurgu yapan ya da işte askerli anlatan kitaplar vardır ama bunlar daha ziyade biraz böyle bir yanda bakış açısı yani, içerisinde. Biz savaşlarda neler çektik? Evet, gibi. biz savaşlarda yani, neler çektik? Bizim savaş askerlerimiz evet, değil de evet, bizim askerlerimiz çok çektiler. Bizim askerlerimiz çok vatanseverdir, çok fedakarıdır, feragatlidir. Ee, vurgusu üzerinden yapılan yazılan kitaplardı. Evet. Bunun istisnaları var. Yani Savaş eleştirilere bakış getiren birkaç kitap var. Mesela benim aklımda olan Mehmet Eroğlu'nun bir iki kitabı var. Ama diğer taraftan e, çoğunlukla işte asker kökenli kişilerin yazdıkları, mesela Hasan Evren, Hakan Evrensel gibi yazarların geçmişte subay olan yazarların savaşın aslında hani ne zorluklarla yürütüldüğünü anlatan motifli evet. kitaplar. E, ama bu kitap biraz farklı bir şey yapıyor. E, Herhangi bir taraf tutmadan savaşın kendisine ölmenin ve öldürmenin kendisine odaklanıyor. Zaten herhalde bizim yapmamız gereken de bu bu ve e, maalesef hani Türk Edebiyatı bu noktada bugüne kadar artık e, ya kendisi koşullanmış olduğundan ya sosyal baskılardan e, veya işte siyasal kaygılardan bu konuya değinmedi ve bu konuda imtina etti. Ee, ve ben sanıyorum ki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra Türkiye'de bir atı bu noktada ciddi bir öz eleştiri yapmak durumda kalacak. Çünkü Yani mümkünse artık yap, yani, yapmak lazım. E, şimdi öyle bir ülke düşünün ki e, hayatın akışını bozuyorsunuz. E, Diyarbakır'da doğan bir çocuğu, İstanbul'da işte ne bileyim Ataköy'de doğan bir çocukla kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde karşı karşıya getirip 20 yaşındaki çocukları birbirinin canına düşürüyorsunuz. Ben burada şunu yapmıyorum. Hani e, politik olarak o haklı bu haklı e, tartışmasına girmiyorum. Sonuçta e, savaşın olduğu yerde hak da kalmıyor. E, haksızlık da kalmıyor bana göre. Çünkü her şeyin mübah evet. olduğu bir ortam. E, tabii çünkü, çünkü savaşı hep bir, hani, bir söylem vardır aslında. Hani e, savaş son çağrıdır denir de ben biraz daha bunu bir adım daha öte götürüyorum, götürüyorum. Savaş bir çaresizlik haldir. Ve o çaresizlik halinizi siz e, 20 yaşında çocukları birbirine öldürterek çözmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ee, bu noktada e, işin bu noktaya gelmemesini sağlamak bu çocukların birbirini öldürmemesini sağlamak durumundasınız bunun mazereti olmaz artık masaya oturarak mı yaparsınız bunu kapalı kapılarda e, müzakerelerle mi yaparsınız anayasal değişikliklerle mi yaparsınız Nasıl yaparsanız yaparsınız ama bir şekilde bu çocukların birbirini öldürmesine engel olursunuz. Hep biz analar ağlamasın motifi üzerinden gidiyoruz. Evet bu doğru bir motiftir ama çok eksik ve yarım bir motiftir çocuklar da ölmesindir. Yani niye hala oradaki çocukların kavgasına biz sadece ağlayan ana yani geldiğimiz 30 yılda geldiğimiz nokta analar ağlamasındır en fazla. Çocuklar ölmesindir her şeyden önce. Çocuklar ölmezse zaten anneler de ağlamaz. Biz e, bu bilinçle bu sorumlulukla. Hareket etmediğimiz sürece maalesef çocuklar çok daha fazla ölmeye devam edecek ve şöyle bir soruyu da annelerin bu savaşın sürmesine sebep olan herkese söylemesi gerekiyor ne hakkın var? Evet. Benim çocuğumu alıp e, kendi yanlışların için ölmeye öldürmeye göndermeye ne hakkım var? Tekrar ediyorum ben burada yine e, ne Türk e, devletinin yürüttüğü politikalardan ya da e, işte PKK'nın kendince hani Kürt halkının özgürlük davasındaki e, kullandığı argümanlardan bahsetmiyorum. Ben sadece e, sorun her İş, neyse. Etik tarafı. Evet, vicdani ve tarafı, <gülüyor> vicdani tarafı etik tarafıyla. Tarafı. Her ne yaparsanız yapın ama bu çocukları dağda kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde normalde karşılaşmayacakları bir yerde birbirlerinin boğazını sıkıp birbirlerinin canına kastedecek noktaya getirmeyin diyorum sadece. Burada çünkü gözden kaçırılan şeylerden biri de örneğin bu konulardan bahsederken ve senin romanını da okurken hep kulağımın bir kenarında yankılanan bir cümle. ...vardı benim. Ee, Raquel Dink'in... E, hı hı. ...Hrant Dink'in... ...vefatının ardından yaptığı... Hı hı. ...o e, hepimizin hatırladığı... Hı hı. ...konuşmasını kurduğu bir cümlecik... ...vardı. Hı hı. Bir bebekten bir... ...katil yaratan karanlık... Hı hı. ...sözü vardı. Hı hı. E, bu işte aslında onu... E, ...sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. Evet. Bu sadece evet. işte Hrant Dink'e... ...yapılan... E, ...katliamın... Hı hı. E, ...bağlamında düşüneceğimiz bir şey değil... Tam tersini milliyetçi, militer söylemin şeyidir bu, e, ruhudur bu işte. Yani bir bebekten bir katil yaratan bir karanlıktır bu. Ve bunu sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor gibi geliyor. Ya tabii ki şimdi e, bakın biz e, bir bebekten bir katil yaratma kavramını sadece cinayet işleyen e, insanlar anlamında alıyoruz. Ama baktığınız zaman bazı meslekler var. E, işte mesela askerlik mesleği gibi orada siz... <gülüyor> Yine dediğim gibi yani kutsal diyebilirsiniz, e, ülke savunması yücredir. Sonuçta e, ülke savunması için bile olsa, kutsal dediğiniz bir takım değerler için bile olsa insanı öldürmek için e, siz orada insanlara eğitim veriyorsunuz ve o hale getiriyorsunuz. Bir insanı insan öldürebilecek noktaya getirebilmek için öyle bir eğitimden geçiriyorsunuz ki onları benliklerinin yeri geldiği zaman... En üst limitlerde zorluyorsunuz ve duygularını bir noktaya bir nokta bir tarafa bırakıp tetik çekme öğretiyorsunuz. Bu noktaya kadar ona eğitiyorsunuz. İşte burada kitabın yeni bir müslüman ortaya çıkıyor. Kitap sadece e, Güneydoğu'da yaşanan olaylarda olayları boyutuyla e, savaşa bakmıyor. Hiç değil. O, o sadece boyutlardan biri. Aynı zamanda anti-militarist, hani askerliğin e, savaşla e, siyaset yürütmenin yanlışlığını da vurgulamaya çalışıyor. Çünkü savaş sadece işte şu an Türkiye'nin Güneydoğu'sunda yaşanan bir, bir olgu değil. Şu anda dünyanın birçok yerinde ve tarih boyunca yaşanan bir şey. E, işte bu noktada biraz da savaşın kendisine karşı ve askerlik mesleğinin burada özellikle herhangi bir orduyu orduya odaklanmadan yani konu Türkiye'de geçiyor diye Türk ordusu sakın atla gelmesin. A ordusu B ordusu değilse hani askerlik mesleğinin kendisi de sorgulanıyor. Evet, evet. Çünkü kitabın bazı yerlerinde e, hani kahraman şunu söyler. Bunun askerlik eğitiminin bir parçası olduğunu biliyorum der ama o mantığı kavramıyorum ve reddediyorum diyor kahramanımız. Evet ki e, askeri okuldan itibaren o ee, işte genç bir Hı -hı. E, erkek çocuğunun askeri okula alındığı günden itibaren e, oradaki sahneleri de Hı -hı. E, veriyorsun ve son derece etkileyici e, o sahneler ve evet. e, roman o anlamda hani e, şey sahneleri de var e, çatışma Hı -hı. sahneleri de var Hı -hı. ve e, hani edebiyatımızdaki çatışma sahneleri içerisinde bence e, ilk üçün e, içerisinde Hı -hı. sayılabilecek güçte yazılmış e, sahneler onlar. Dolayısıyla e, hani dışarıdan aman da askerlik şöyledir falan filan diyen değil tam evet. da e, o adamın yanında oturan, evet. o, onun kıyafetinin içine girip öyle sorgulayan bir roman aslında. E tabii yani şimdi sokaklarda her hepimiz askeri liselerde okuyan, harp okullarında okuyan e, genç üniformalı arkadaşları görüyoruz. E, şimdi oradan baktığınız zaman gayet böyle e, dik turuşlu o, işte, e, o, yani jilet gibi ot oturmuş üniforması gibi bir görüntü den, görüyorsunuz. Denizciler evet, vardır falan. Evet. E, şimdi ama askeri okullarda o eğitimin nasıl olduğunu kavramak ona bakış açısını değiştirecek e, sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Eee Şuna da bir özellikle altını çizmek gerekiyor. Örne örneğin işte Türkiye'de Kuleli askerli sesini eğitimi, değil mi? Buradaki eğitim sadece Türkiye askeri eğitim değil. Bunlar artık standartlaştırmış çeşitli doktrinlerin ürünü olan ve dünyanın her yerinde uygulanan tabii, tabii. modeller. Dolayısıyla okurun aslında e, bu kitabın o bölümlerini okurken aklının bir kenarda şunu bulundurması gerekiyor. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Demek bu dünyanın her tarafında böyle ve aslında bu yanlış dünyanın her yerinde. Aynen Çünkü öyle. hani e, sadece e, antimilitarizmi Türkiye'ye öğütlemeniz de yeterli değil. Çünkü e, siz o antimilitarizm bir yaklaşımda ordunuzu kaldırdığınız zaman sizin çevrenizdekiler kaldırmazsa bunun bir anlamı e, kalmıyor. Bu aslında hayata karşı yeni bir duruş, yeni bir bakış açısının e, getirilmesi, bütün dünyada bunun hakim kılması gerektiği mesajı de veriyor aynı zamanda çünkü e, siz doğarsınız hayat verilmiş bir sizi sunulmuş bir hediyedir kutsal bir hediyedir ve sizin en değerli şeyinizdir siz hayatta birçok şeyden vazgeçebilirsiniz e, ne bileyim hani ahlak e, ahlakınızın e, bulunduğu hani e, nasıl söyleyeyim Eh, ahlak anlayışınıza göre birçok şeyden vazgeçip birçok şeyden vazgeçmeyebilirsiniz. Ama herkesin vazgeçmeyeceği tek şey vardır. Hayatıdır. Ve siz öyle bir e, savaş öyle bir şeydir ki sizden hayatınızı ister. Hayatınızı koyarak e, o yola çıkarsınız. Ve bu yolun aslında bu noktada e, ne kadar yanlış olduğunu insanın, bir insandan hayatını istenemeyecek. Çünkü en kıymetli şeydir. Sizin bir insandan o en kıymetli şeyi isteyemeyeceğinizi anlatmaya çalışır. E, dünya e, yüzyıllardır savaşlarla e, kendini... Ee, ...üretmeye çalışıyor ama... ...savaşlarla üretmeye çalıştıkça aslında bir tükeneşe... ...doğru gidiyoruz. Yani vardığımız nokta... Vardığımız, zaten. Evet yani e, dolayısıyla... ...hani bu... E, ...savaş karşıtı, antimilitarist... E, ...düşüncenin yayılması için aslında... ...hani e, suya atılmış bir taş... ...taş parçasıdır belki de benim evet. kitabım. Yani bunu evet. yapmaya çalışır, bu iddiadadır. Ve e, Yılmaz'ın... E, ...subayın... E, ...bütün bu işte bahsettiğin hayatını... ...tüketme e, şeyleri... ...yılları e, içerisinde aslında... Nelerin tükendiğini de e, okuyoruz ve e, Yılmaz kendine yeniden bir hayat e, kurmaya çalışırken e, militarizme doğru hı hı. E, yürüdüğü sırada e, bütün e, o İstanbul'daki hı hı. gezileri hı hı. E, eski aşkını bulmaya çalışması bu sırada e, planda olmayan bir başka olası e, aşkın e, karşısına çıkması babasıyla e, çatıştığı sahneler hala gözümünün önündedir. Hı hı. ...son derece etkileyici sahnelerdir. E, bu açıdan sadece Yılmaz'ı... ...bir asker olarak almıyoruz. Dolayısıyla ki, bu bir asker romanı değil. değil, değil asla. asla. Yani şimdi e, Kitabın genel teması içerisinde... ...yol alırken ilk, ilk önce e, Yılmaz'ın... ...af dileme arayışına... ...şahit oluyorsunuz. E, Yılmaz kendine sorular sorular... ...geçmişini deşeleyerek, anılarını deşilerek <gülüyor> ...yaptığı hataları... E, ...ve dolayısıyla... Kimlerden ve nelerden af dilemesi gerektiği sorusuna cevap aramakla e, yürüyüşüne de başlıyor ama kitabın ilerleyen sahnelerinde görüyorsunuz ki evet Yılmaz'ın belki belli noktalarda af dileme ihtiyacı var ama Yılmaz'ın af dilemeksinden önce Yılmaz'dan e, af dilemesi gereken birçok kişi ve kurum var. Çünkü evet. babası kayıtsız kalan yani daha doğrusu engelleyemeyen annesi yahut onda, onun hayatına yön veren okuldaki komutanı dağda çatışırken emir veren komutanı ya da o yetkiyi veren düzen anayasa kanunlar her ne dersiniz deyin. Yılmaz'ın aslında e, kendinde suç diye kabahat diye gördüğü e, şeylerin esas müsebibi. Dolayısıyla Yılmaz'ın kurtulabilmesi için Yılmaz evet belki kalbini kırdığı sevgilisinden ya da öldürdüğü bir PKK'lıdan evet af dilemesi düşlerinde düşüncesinde bundan af dilemesi gerekiyor ama en az e, onun kadar ve ondan önce ve ondan daha fazla Yılmaz'a o tetiği çektiren, e, o sevgilin kal sevgilinin kalbini kırdıran ya da kendi hayatından vazgeçmesini sağlayacak kararları aldırtan herkesin özür dilemesi gerekiyor. E, zaten kitapta e, adım adım adım adım. Oraya doğru e, yol alıyor. Belki kitabın sürprizi içerisinde Yılmaz'ın gerçekten af dilemesi gereken bir sakın, kişi var. Sakın sonunu <gülüyor> söyleyemem. <gülüyor> e, belki ki zaten en güzel hera, ve en anlamda af dilemede e, evet, odur o, o bir mektup, dönen, evet, bir bir, mektup e, etrafında dönen bir şeydi. Finali o. var. E, bir tek o ki orada da e, söz konusu olan yani yine bir hani analar alamaz bir annedir. <gülüyor> Bu kadarını söyleyeyim. Peki e, şey de. Ee, Yılmaz'ın bu e, hikayesi içerisinde e, aslında bir yanlıyla da e, Türkiye'nin yakın tarihini de ...ne de eşlik ediyoruz... ...şahitlik ediyoruz zaten. Evet. Yakın tarihine yani, siyasal olaylar... Dersim ya. olayları, Sabancı hı hı hı. katliamı... ...Metin Göktepe'nin... Cinayeti, e, ...cinayeti... ...Özdemir cinayeti Sabancı... ...Özdemir Sabancı işte... Diye. ...yani ee, özellikle e, çok ilginç bir... ...gerçi yani tesadüf diyeyim, demeyeyim... ...çünkü e, mesela Dersim olaylarından... E, e, ...değinmelerimiz var... E, Üç dört sene içerisinde zaten dersimin bu şekilde gündeme geleceği belliydi. Hani ben kitabı yazışım e, sen de biliyorsun 2008 yılının da ilk düşünce olarak başladı, 2009'un e, mart nisan aylarında yazılmaya başlandı. İşte bir buçuk iki yıllık bir süreçten geçtik. E, kitap aslında hani yüzleşmemiz gerekiyordu dediğimiz birçok konuya da e, bir gazetecinin e, cinayetinden tutunda e, bir siyasal Özdemir Sabancı bir siyasal cinayete kadar ya da e, Türkiye'nin tarihinde yer almış. E, kitlesel kıyımlara yol açmış Dersim gibi bir e, çalkantılı bir döneme de e, değiniyor. Yani aslına bakarsanız sonuçta herkesin bir tarihi vardır ama herkes bunun içinde bulunduğu ülkenin tarihi bir parçasıdır. Bu tarafı da unutmuyor kitap. Çünkü Yılmaz Varlık'ın kendi içinde bir tarihi var ama Yılmaz Varlık da aynı zamanda bir tarihin bir parçası. Yani her şeyden önce Yılmaz Varlık 70'li yıllarda... 70'li yılların başında çocukluğunu yaşayan, işte asker lisede de, harp okulunu okuyan, 80'li yıllarda subay olduğu zaman e, 12 Eylül'ün e, işte darbe döneminin e, e, bütün etkilerini yaşayan aslında darbenin kararlarını uygulayanlardan birisi, genç bir subay olarak, harbi mezun olmuş bir subay olarak. Ya aslında hani e, Yılmaz bizim m, hani e, bütün günah keçisi diyebileceğimiz e, olumsuz olayların yüklendiği kişi öteki. Evet. Yani, evet, evet. Bu ülkenin görmediği, tanımadığı çünkü biz şu anda mesela 80'li yılları konuşurken hep perdenin bir tarafını görmeden konuşuyoruz. Hani işte işkencileri konuşuyoruz, dar ağaçlarını konuşuyoruz. işte fişlemeleri, işte üniversiteden atılan hocaları, Türkiye'nin üzerinden bir kasırga gibi geçen darbenin etkilerini konuşuyoruz. Ama o tarafı bilmiyoruz. Ve Yılmaz o tarafta olup vicdanı kanayanlardan birisi. Aslında evet. en gerekli şahitlerden birisi diyebilirim. Yani bu kitap üzerine... Neyse son 1-2 dakikamız var. Ben lafı uzatmayayım da son bir noktaya konuşmak istiyorum aslında. Bu senin ikinci Hı -hı. romanın. İlk romanın Sandalye 2008'de mi? Evet. Yayınlar. 2008'de çıkmıştı. Sandalye'de çıktığında bu roman da çıktığında seninle nerede gazetelerde, dergilerde vesairelerde Hı -hı. röportaj yapılsa illa ki... ...senin bütün bu söylediklerin, kendi kitabınla, hmm. romanınla ilgili söylediklerin bir kenara atılıyor. Ee, o röportajın başlığına senin e, bir sakat olmanla ilgili... Engelli e, yazar. <gülüyor> engelli yazar şeyi lafı çıkarılıyor. Ben bunu her gördüğümde deliriyorum. Evet. Yani o hani engellilere imkan verirsek onlar da her şeyi yapabilirler, roman bile yazabilirler... ...saçmalığından hı hı. E, artık şey oluyorum e, yani bu konuya aslında girmek istemiyordum ama... Evet. ...hani yapmayın arkadaş artık demek için girdim. Evet. Ya e, şimdi bu röportajda şu an bizim seninle yaptığımız konuşma çok güzel bir şey oldu. Engelleyime hiç vurgu yok. Hani i̇şte, yani, yani, Elden gelse hiç yapmayacaktık e, evet. da şunu söyleyelim e, onu diye. Onu söylemek gerekiyor çünkü hani Ötekinin kitabı, e, Ötekiyi anlatırken kitaplarında... ...aslında bu biraz da benim e, kendi içinde bulunduğum konumdan ben, kaynaklanıyor, ben bir Ötekiyim. Tekerlekli sandalye biriyim ancak ne yazık ki e, Türkiye'de e, sizin fiziksel bir kaybınız sakatlığınız başka bir de işte e, bir ötekileştirme aracı haline geliyor ve sizin bir kimliğiniz oluyor. Hani e, bir Rus yazar diyebilirsiniz, e, bir Japon yazar diyebilirsiniz. Kadın yazar demek hani, işte, hani ama engelli yazar demek. Benim e, fiziksel bir fonksiyon kaybımın, bacaklarımın e, ferşte oluşunun, veyahut da tekerlekli sandalye oluşumun benim yazarlığımla direkt olarak bir ilintili tarafı yok. Evet evet yani. Ama bir, şimdi, bir kedi roman yazmış gibi e, şey yapıyorlar. O ne ama? sonuç? Biliyor musunuz? Nasıl bir sonuç doğuruyor? Şimdi siz öteki olduğunuz zaman öteki biraz daha ...algılarda daha geri ve aşağıdadır. Dolayısıyla engelli yazar dediğiniz zaman aslında hani ilgi çekmek, dikkat çekmek isterken aslında o yazara kötülük yapıyorsunuz. Çünkü <gülüyor> toplumda o öteki algısını kırmaya çalışıyoruz biz. Hani o geride ve aşağıda görme duygusunu kırmaya çalışırken e, siz kitaba bu haftayı yapıştırdığınız zaman engelli yazarın hani gene biraz 2008'de iyiydi. Bir kere yaşım, daha üzerine basıyorsun. 2008'deki biraz bir yaşım daha genç oldu. Genç engelli yazardık. Artık o da kalmadı <gülüyor> çok şükür. Ee, böyle bir yanlış algılama var. Ötekini anlatırken ötekinle vurgu yapmadan anlatmak ve e, kavramak gerekiyor. Biz maalesef Türkiye'de engelliliği ötekiliği kırmak olarak kullanmıyoruz ötekiliği arttırmak ve onu şiddetlendirmek için e, bir araç halinde kullanıyoruz ve bana engelli yazar diye benim eserlerim yani kitaplarından bahseden her e, işte televizyon haberi gazete haberi aslında beni daha da ötekileştiriyor bana iyilik yapmıyorlar çünkü benim yazarlığımın engelliği ilgisi yok evet ben bir engelliyim ama bu benim kimliğim değil bu benim fiziksel bir özelliğim bunun kavranması lazım aslında bu Türkiye'de Engelli bakış açısında atılması gereken ilk adımlardan biri buradan başlamak gerekiyor. İnsanları önlerine engelli sıfatı koyarak konuşmayaraktan başlamamız gerekiyor. Evet yani bu, bu konu üzerine ayrıca belki bir program yapmak lazım ama evet. süremizin açtık bile. Süleyman Akbulut katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim bu akşam Süleyman Akbulut'un Her Savaş Bir Tanrı Öldürür adlı yeni romanı e, üzerine küçük ve hızlı bir e, sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık